müş için çok şey söylenir de çok şey söylenmiştir de bunların önemlerinden bir tanesi ibadetin esas şekliyle yani yoğrulması şekillendirilmesi marzi ilahiye muafık sen bir heykel tıraşsın onun marziyatına muafık bir şekilde onu ortaya koyma ikame etme diyoruz insan başta belki biraz tekelüfle yapar bunu da. Biraz zorlanır, her defasında onu içinden gelerek yapamayabilir ama zamanla o içinin işi olur, sindirir onu içine. Her davranışı artık bir yönüyle kalbinin bir çeşit sesi olur, bir çeşit soluğu olur. Fakat ara vermemek lazım. Ara verdiğiniz zaman bir yerde aynı noktaya gidersiniz, işin başlangıcına gidersiniz. Her gün titizlikle eda etme, her gün dikkatle eda etme. Namaz kılma ama Allah huzurunda durduğunun farkında olarak kılma. Allah huzurunda gözetiliyor olduğunun şuurunda olarak kılma. Görme ve görüldüğünün farkında olma. Bunu her rüküne yayma. Bu namaz bahsinde kısmen belki ifade ediliyor. Herkes seviyesine göre bunu duyabilir duyabileceği şeyi duymalı. Allah insanı onu duyabilecek mahiyette yaratmışsa, o donanımla göndermişse, bence insan donanımının gereğini yerine getirmeli. Yoksa Allah'ın ihsan ettiği bazı lütuflar olur da, siz onlar hiç duymazsınız. Eskilerin ifadesiyle onları mahkûl keleğinde kullanmazsanız, o nimetlere karşı nankörlük olur. Bana Allah veli olma yolunu açmışsa, ama işte ayağımın altında bir hazine var, bu hazineye ulaşmam için benim burada 6 ay çalışmam lazım, gece gece gizli çalışmam lazım, kazma vurmamı kimsenin duymaması lazım ve sonra o hazineye ulaşmam lazım. Şimdi o nimete karşı nankörlük olur, onu ne yapıp yapıp çıkarmak lazım, mahiyeti insaniyede böyle Allah'a ulaştırıcı manevi hasseler var. Sabahları her gün bunların afiyeti için dua ediyoruz. Fi havasine zahire ve batına diyoruz. İç ve dış hassellerimiz, bunları afiyet iksan et. Arızasız olsunlar. Arızasız olan hasseller ancak arızasız vazife görürler. Ama mutlaka onlara vazife gördürmek lazım. Havasız zahireye gördürüyoruz. Yani göz şöyle böyle görüyor. Anlamlı görüyor mu, görmüyor mu? Veya görmesini bir anlama bağlıyor mu, bağlamıyor mu? Kulak mutlaka duysun. Ama manalı şeyleri duysun. Ve duyduklarını anlamlandırsın o da. Ağız anlamlı şey konuşsun. Anlamlı şeyleri naklesin. O aynı zamanda onları değerlendirsin. Burunda gidip pis kokuların, müteaffin şeylerin olduğu yerde işte teneffüs etmesin, o da güzel kokular teneffüs etsin. Kokuları tefrik edebilecek hale gelsin. Bu zahirem biraz daha kolay. Fakat insanın vaatını, hasselerini işlettirmesi mesela her birinin bir hilkatı gayesi var. Dolayısıyla bir gayeyi hayali olması lazım. Yani Rabbim bana bir zihin vermişse, bunun bir hirkatı gayesi var. Bir de gaye-i olması lazım. Allah bana bir şuur vermişse bu nedir? Bu meseleleri esaslarıyla kökten belleme demektir. Şuura bellek de diyorlar. İnsanın belleğinde olan. Ne kadar karşılıyor o mesele. Fakat zihin yoluyla gelen ve insanın hafızasına dolan o da bilgilerin Hazinesi gibi bir yer. Orada akıl onu değerlendiriyor. Kendine göre değerlendiriyor. Mesela insana Allah bir his vermiş. Duyma hissi vermiş. Hissi zahirimiz olduğu gibi hissi batınımız da var. Bunun vazifelerinden bir tanesi hadiseler vaku olmadan onları hissetme. Hissi qabla l-vuku deniyor. İnsan Allah tarafından verilen bu şeyleri de işlettirilmesi lazım. Bir de bunların hepsi gayi hayalleri var bunların. gayi hayal olması lazım. Neticede ne beklemeli bunlardan? Yani biri, biri marifetullah doğuruyorsa mutlaka onunla marifetullah'a ulaşmak lazım. Biri rıdvan doğuruyorsa mutlaka onunla rıdvana ulaşmak lazım. Biri cemalullahı rüyeti doğuruyorsa kalbin kalbin üstünde sırrın gayeyi hayali bu olmalı insan. Hep onu kollamalı. Bu letaifini kullanma yolları araştırmalı. İbadet-i taat, o zahiri, batını, havasıyla insanın duyularak, hissedilerek eda edilmesi lazım, yapılması lazım. Öbürüyle insan borcunu eda eder, Angarya kabilinden olur. Fakat onu bir aşk ve şu olarak yapma adeta. Bu demek değildir ki yani acıkmış bir insanın yemeğe yürüdüğü gibi, veya susamış bir insanın bir şervete yürüdüğü gibi insan her zaman öyle yürü. Hayır öyle değil. Aslında Allah'ın huzuruna şuuruyla, mehafet duygusuyla, muhabbet duygusuyla öyle yürüme demektir. Her zaman içten gelmez. Hatta her zaman içten gelmesi meselesi bir avans olduğundan dolayı bir karşılık olur. Meseleyi öyle bir beklentiye bağlamak da Allah kapısında vefasızlıktır. O kapıda biz bir şey bekleyici olmamız lütfundan olur. Ama ona ibadetleri sunarken beklenti mülazası sunmamamız lazım. Onun adı da vefasızlıktır. Rabbin karşısında bütün ubudiyetlerimiz ciddi bir vefa duygusuna bağlı olarak eda edilmesi lazım. Şimdi namazı ikame etme meselesi budur. Yani namaz kolu yamuksa şayet ikame edilmemiş. Yani ayağı kaldırılmamış doğrultulmamış tam, heykeli tam oturtulmamış onun demektir. Yani bir yönüyle orada duyulacak şeyler duyulmamışsa kulakları yok demek. Bir yerde görülecek şeyler görememişse gözleri yok demek onun. İkame yok o zaman. Bir yerde rükünle tamam olmamışsa kolu kırık, bacağı kırık demektir onun. Ve bu namaz berzahta size bir arkadaş olarak refakat edecekse kabirle bana görünme de kime görünürsen görün, senin gibi eniş olmasın diyeceğiniz misali bir vücut karşınıza çıkar sizin. Burada ikam etmek lazım. Kur'an-ı Kerim'de namaz nerede zikredilirse edilsin onun dost doğru şartları, rükünleri iç ve dış yapısıyla ortaya konma manasına akimu kelimesiyle ikam kelimesiyle ifade edilir. Onu hafife almamak lazım. Şimdi insan böyle yapınca Hz. duyguları böyle işlettirince bu insan Allah'a yakın duruyor demektir. Veya yakın olma yolunda demektir. En azından böyle bir insan durduğu yerin farkındadır. Durması gerekli olan yerin de farkındadır. Dolayısıyla aradaki mesafenin farkındadır. Ve kat etmesi gerekli olan yolu kat etmesi lazım geldiğinin farkındadır. Öyleyse bu bir fark insanıdır. Dalgın değildir. Sehv insanı değildir. Fark kelimesi malum bir sekrin karşısında kullanılıyor. Bir sehvin karşısında kullanılıyor. Ama biraz da onu kast ederek burada sehvin kendinde olmamanın, gafletin karşısında bir fark. Her şeyin farkında olma. Her şeyi duyma, her şeyi hissetme. Bu aslında bir yakınlık remzidir. Adammış, Bundan bence vazgeçmemeli, bunda fedakarlıkta bulunmamalı. Önemli bir mesele. Öbürü, hizmete kendini adama mevzu, hizmette olma, mutlaka bir vazife üzerine alma meselesinin iki yanı var. Günümüzde insan böylesine vazife şuuruna bağlı olmazsa, bu toplum içinde vazife şuuruyla hareket etmezse, gideceği yere vazife şuuruyla gitmezse, durduğu yerde vazife şuuruyla durmazsa, hakikaten onu olduğu yerden alıp götürebilecek çok dalgalar olur. Misal olarak arz edeyim. Mesela bizim vazife Asiye'miz nedir? Allah'ın rızasını tahsil etme. Yol nedir diye sorabilirler yani. Yani adammışın kimliğinde çok önemli iki hanedir. Allah'ın rızası. Yol nedir? Yolda yapacağımız çok şey var burada da fakat en başta ilahi kerimetullah gelir. Allah'ın yüce adının onun istediği şekilde başkalarına duyurularak layık olduğu yere yükseltilmesi. Onu ilah etmeye gücümüz yetmez. O alidir zaten. Fakat bir yerde dünyada o yerinde değilse şayet onu yerine koyma azmi cehdi bize düşer. O azmi cehdi biz göstermeliyiz. Ya Rabbi burada sen bilinmesi gerektiği gibi bilinmiyorsun. Bilmesi gerekli olan insanlar tarafından da bilinmiyorsun. Bu bilmesi gerekli olan insanların bilmesi adına onlara da bildirme. Bir de yanlış biliniyorsun sen. Bunların hepsi zat-ülühiyete karşı saygısızlıktır. Hakkındaki bu saygısızlık ifade eden mülahazaları yıkmak ve sen kendini bize nasıl tanıtıyorsan esmasıyla malum, sıfatlarıyla muhat Zatıyla mevcudu, meşhur o zat Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı şekliyle seni öyle tanıtmakla mükellefiz. Vazifemiz bu. Şimdi vazifemiz bu olunca bizim yani bir yerde bataklık gibi bir yere de girmiş olabiliriz. Fakat ben biliyorum ki ben bu bataklığa girerken o bataklığın içinde birisi var. kıtlarına kadar gömülmüş. Onu kurtarmaya gidiyorum. Keyif için o bataklığa girmem. Bir dağcı gibi hobi olsun diye dağıtırmama yapmam. Neticede bir riski varsa böyle şeylere girmem. Ama bir insanı kurtarma meselesi veya o bataklığın içinde bazen bir şey anlatma meselesi söz konusuysa ben vazife olarak oraya girerim. Ben onun elinden tutarken vazife de benim ensemden tutar bir yönüyle. Yani ben bataklığın içinde yürüyorum. Bataklığı görmemenin yolu budur, vazifedir. Bataklıktan müteessir olmamanın yolu vazifedir ve temkinli adım atmaktır. Kurtarıcı olan bir insan, kendini de batıracak şekilde öyle yürümez yani. Ulu orta yürümez oraya. Orada yürümesini, gezmesini, yüzmesini ve birinin elinden tuttuğu zaman onu dışarıya çıkarmasını bilen birisi olması lazım. Bilir şekilde oraya girmesi lazım. Şimdi vazifenin insanı böyle bir tutması siyaneti vardır. Meselenin bir yönü budur. Ben bir vazife için buraya geldim. Rabbimi buraya duyurmak için geldim. Orada ne yapılacaksa onu yaparım ben. Bana sormayın siz gözümü mü yumacağım, kulağımı mı tıkayacağım ben, dilimi mi tutacağım, efendim yolun kenarında mı yürüyeceğim onu sormayın yani. Bir vazifeli insan burada birilerini kurtarmak için buraya gelmiş. Asıl gayesi o, birilerine kendini anlatmak, iç dünyasını anlatmak için gelmiş buraya. O insan dolaştı her yerde. Çarşıda, pazarda, süpermarkette, okuduğu okulda hep üzerinde bir vazifenin, bir sorumluluğun bulunduğu şuuruyla hareket eder. şayet vazifen buydu der. Vazife tutar onu. Bir meselenin bu yanı var. Siz bir vazifenin peşinde olduğunuzu düşünerek o şuurla hareket edeceksiniz. O şuurla hareket edeceksiniz ki yapmanız gerekli olan şeyi yapabilirsiniz. Bir zahiren böyle bir yanı var. Bir de meşgul edici bir yanı var yani biz bir hizmetle meşgul olursak hizmet şuuruyla şuraya gidelim, şunu anlatalım, şunu konuşalım, şunu diyelim, şunu edelim derken boşlukta içimize doğabilecek şeylerden kalbimizi korumuş oluruz. Boş insan, avare insan, sergerdan insan meşgul olan bir insandan daha çok mala yani şeylerle meşgul olur. İşi gücü yoksa, yazıp çizmiyorsa, oturup bir kitap üzerinde düşünmüyorsa, bir kitap okumuyorsa, bir iş yapmıyorsa, birine bir şey anlatmıyorsa, meşgul değilse bu şeytanın meşgul olmasına müsait bir hale gelmiş demektir. Meşgul olmayanı meşgul ederler. Boş sandalye gibidir meşgul olmayan. Boş sandalyeyi bulan oturur ve boş sandalyeye şeytan oturur. Bir de bu yönü vardır. Bu hem başkalarını kurtarma adına bir cehdir, bir gayrettir, hem de kendinin çürümemesi, kendinin zayıf olmaması adına bir cihdir, bir gayrettir. Kendine saygının ifadesidir. Şeytan tarafından işgal edilmemeye karşı, baştan seddi-zerai açısından bir hat koyma, bir serhat koyma demektir, bir hudut koyma demektir. Meselenin bir yanı da bu, bir yanı da bu teşkil ediyor. Bir diğer yanı, siz Allah'ın dinini O'nun rızası için ila etme peşinde olursunuz da Allah sizi hıfsına riayetine, kilaetine almaz mı? Vazifenizi yaptığınız sürece Allah Celle Celaluhu sizinle beraberdir. Hem ki sizi korur, riayet eder, biz inayet altındayız diyor, yani gözetiliyoruz biz. E, siz ilahi Tullah yapar onun adını yükseltirsiniz de Allah sizi alçaltmaz bir yerde siz onun yolunda hizmet ederseniz yine Alvarimanın dediği şey aklıma geldiği için sular gibi çağlasanız eyyüb gibi ağlasanız ciğer ağlasanız ahvalinizi sormaz mı derde dermandır bu dert dertliyi sever samet derde dermandır ahad fazlı seni bulmaz mı Allah evfel evyadır vefaların en vefalısıdır Evet vefalı olursanız Allah'a karşı nasıl vefanızı gösterecek Rızan diyecek adını anlatacaksınız duyuracaksınız Allah' da size karşı onun vefası nasıl oluyorsa onu gösterecektir Sizi zayi etmeyecek sizi perişan etmeyecek koruyacak siyan etmeyecektir. manen bilemediğiniz şekilde Allah koruyacaktır. Çok misal verebilirim. Yakın arkadaşlarınızdan da misal verebilirim. Bazen öyle. Böyle dönüp de arkasının geçtiği yollar böyle. Öyle yollardan geçmiş ki. Yani şurada korkunç bir rampa var. Bu rampa aynı zamanda bakıyorsunuz orada bir virajla iç içe girmiş. Rampa viraja oturmuş. Orada nasıl devrilmeden, kaymadan, şarjı, nasıl orayı almış? Almış. Bakıyorsun beri tarafta ayrı bir uçurum var. Orada da yine bir viraj var. O uçurumu da geçmiş. Başka bir yerde başka bir ile Değişik yerlerde öyle ağlara girmiş çıkmış ki öyle örümcek ağlarına bulaşmış. Farkına varmadan. Fakat nasılsa hepsinden Allah'ın inayetiyle sıyrılmış. Hatta yani doğrudan doğru hizmet değil. Gelecekte bir hizmet yapacaksa Allah Celle Celaluhu bir avans mahiyetinde Baştan onu, Efendimiz'i çocukluğunda siyanet verildiği gibi siyanet etmiş. Kirlenmesine meydan vermemiş. Onun pak ve temiz olarak kalması, dava-i nübüvvetini ifade etmesi adına bir kredidir. Allah o krediyi baştan vermiş ona ve korumuş. İsmetini korumuş, onun iffetini korumuş, onun korumuş. Böyle bilemediğimiz şekilde siyanetler vardır ayetler vardır, kilaetler vardır. Ve biz her gün bunları Allah'tan isteyelim. Siz biliyorsunuz o duayı. Allah'ım muaffake ve afiyeteke ve rıdake ve teveccüheke ve nefahatike ve vünseke ve kurbeke ve muhabbetike ve Bunları hep mazhar olarak söylüyorum, mensup olarak söylüyorum. Fiilini kaldırıyorum. Fiile lüzum yok burada sadece. Burada manayı mazharı bir şey var. O manayı mazharının talebi var. Onu hasıl edecek kudrette hasıl edecektir onu. Ve reayeteke ve kilayeteke ve yukayetek ve himayetek ve inayetek ve hıstek ve nusretek ve affek ve keremek ve mennek diyeceksiniz yani. Allah'tan kendisinin verebileceği şeyler isteyeceksiniz. O da verecek sizden. İşte adammış bir yönüyle ibadetlerinde hususuyla namazında çok ciddi olma. Oruçta neden ciddi değil? Hop işte. Senede bir kere tutuyorsunuz. İnsanlar ister istemez ciddi oluyorlar. Zekat Kur'an'a adammış bir insanın çok vereceği zekat yoktur. Ara sıra sadaka verirse iyi olur. O da belaları defeder. Acğa gitme. Haydi bir şey var. O topluluk içinde zaten Cenab-ı Hak şeytanların yolunu tıkıyor. Namaza gelince günlük işimiz o bizim. Günde bir kere de değil. Beş defa kılıyoruz. İlavesini düşünürseniz gece teheccüd namazı da var. Vitri vacibi kalkıp gece de var. Demek altı defa farklı zamanlarda Allah'ın karşısında kalkıp kemer, bestek, ubudiyet içinde duruyorsunuz. Bu açıdan namazın hakkıyla ikram edilmesi çok önemli. İkincisi de günümüzde farz der farz dediği vazife, ilahi ak, ilahi kelimetullah. Vazifesine bir insan kendisini verirse Allah'a yakın durmanın peşinde demektir. Adanmış bir yönüyle kendini sağlama bağlamış sayılır. Allahu Alam. <gülüyor>